Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil -al -al aleyke ya vel ahirin. Ve ila cemil vel mürselin. Ve ila ve Rabbil <gülüyor> el beraber anlamaya çalışıyor. Rabbimizi tanımaya çalışıyoruz. Sıra Allah'ın be'ese fiiline gelmişti. Allah diriltir, çıkarır, ölümünden sonra diriltir. Öyle buyuruyordu ayet-i kerimede. Allah yeryüzünü ölümünden sonra rahmetini indirip diriltir oradan sizin için Taneler, meyveler çıkarır, çıkarır, diriltip çıkarır. Yeniden taneyi yarmıştır, içinden bitkiler çıkarır, meyveler çıkarır, çiçekler çıkarır. Başefili, fili. Allah hem kendisi için kullanır, <gülüyor> bir de Resullerimizi çıkarırız, bahsederiz buyurur. Sizin içinizden Resullerimizi diriltiriz, çıkarırız. Allah hem gönderiyor, nasıl gönderiyor? ile gönderince evet, gönderdi buyurur. Bir de sizin içinizden onları diriltiriz, çıkarırız. Yani onlar da sizin gibi bir beşer. İçinizden onları seçmişiz, çıkarmışız, diriltip çıkarmışız. Onunla beraber dirilesiniz diye. Diğer insanları onunla diriltmek için, onunla vahyini gönderip, öğretmek için, kendini onlarla tanıtmak için hayatı nasıl yaşanması gerektiğini öğretmek için işlerinden Resuller çıkarır buyurdu. <gülüyor> Eğer Allah bâse fiilini kullandıysa orada evet diriltir rahmetini ona, onun gönlüne rahmetiyle tecelli eder, onu diriltir. Sonra onunla diriltir. Onunla davet ettirir. Onunla yolu gösterir. Bu kıyamete kadar böyledir. Bütün insanlar için bu böyledir. İnsanlar Allah'ın Resulüne tabi olunca, onu dinleyince, onunla beraber sırat-ı müstakimde yürüyünce onlar da Onunla beraber dirilmiş olur. Allah onunla onları diriltmiş olur. Hiç anlaşılmayan bir şey yoktur. Her şey olduğu gibi Allah net anlatıyor ki anlayalım diye. Yeter ki aklımızı kullanıp, düşünüp, tefekkür edelim. Nasıl ki bir öğretici olmadan bir şey öğrenemiyorsak <gülüyor> herhangi bir mesleği öğrenmek için gidip ustasından öğreniyorsak bunu da böyle anlamak gerekir. Evet, öğretir. Allah onlar da öğretir. <gülüyor> Neyi öğretiyor? Vahyini öğretiyor. Muradını öğretiyor. Bununla beraber kendini onunla tanıtıyor. İmanı, aşkı, muhabbeti onunla veriyor. Hikmeti onunla öğretip veriyor. Elbette ki herkes çabası, gayreti kadar onu hak ettiği kadarıyla alır. Ona tabi olduğu kadarıyla onunla beraber yolu yürür, kazanır. Ama kabul etmeyenler ölü kalmayı tercih edenlerdir. Onun için Allah ait kerimede öyle buyurmuştu. İşlerinden rasullerimizi çıkarırız, diriltiriz. Allah her bir kula mutlaka bu imkanı verir. Çünkü onu bunun için yaratmıştır. Dirilsin diye, kul olsun diye bu imkanı veriyor. Ama bununla beraber O'na tercih hakkı vermiştir. Tercih elbette ki O'nundur. O tercih ettiği kadarıyla yolu yürüyebilir, iman edebilir, kazanabilir. Allah yolunda cehet edip çaba gayret sarf edebilir. Allah nasıl ölümünden sonra rahmetini, yağmur rahmetini indirip, yeryüzünü O'nunla diriltiyorsa, Aynı şekilde Allah Kur'an'a, Vahine, rahmet dedi, Resulüne, alemlere rahmet dedi, rauf ve rahim dedi. Rahmet olan kitabını alemlere rahmet olan ve rahmet olacak olan Resulü ile gönderip onunla diriltiyor. Allah ve Resulü sizi diriltene davet ettiğinde hemen davetine icabet edin, onunla dirilin. Allah'ın vahyiyle dirilin. Allah'ın Resulüyle dirilin. Evet, Allah böyle bir imkanı önümüze koyduğunda, kulun hemen ona sarılıp onunla dirilmesi gerekir. Kul nasıl diriliyor? Ölüyken nasıl diriliyor? İman etmemişse ölüdür. İman edince Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle dirilmiş oluyor. Onun için iman edenler dili, etmeyenler ölüdür. Aşık Allah ile diridir. Aşksız insan evet ölüdür. Rabbini, Rabbini aşık olmayan, Rabbini her şeyden çok canından çok sevmeyen, Rabbini her şeye tercih etmeyen Rabbinin sözünü, kelamını her söze tercih etmeyen ölüdür. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam öyle buyurmuştu. Allah'ın mahlukatına, yarattıklarına karşı üstünlüğü neyse Allah'ın sözünün de kulların sözünün sözünün sözüne olan üstünlüğü odur. Allah'ın kelamını ona göre, vahyini ona göre anlayıp, kıymetli yer vermek lazım, sevmek lazım, ciddiye almak lazım. Onun için Allah bir koruda söz söylemişse, söz bitmiştir. O son sözdür. Onun dışında söz olmaz. Ancak böyle olunca onun mülkünde yaşıyor, onunla varlıkta duruyorsak o malikse o hayva kayyumsa onunla diriysek bu durumda söz hakkı da sadece ona aittir. Bizim gibi bize aslında ne fayda ne de zarar veren mahlukata mahluklara eğer güvenirsek eğer onları Allah'a tercih edip Allah'ın önüne koyarsak onların sözünü Allah'ın sözüne tercih edersek ebediyen kaybetmiş oluruz. <gülüyor> Kendimizi en aşağıya indirmiş oluruz. Bir kul düşünün. Allah onu kendisi için yaratmış olsun. Kendisine abid olsun diye. Yaratmış olsun kendisiyle onu diriltmiş olsun, kendinden ona hayat vermiş olsun, varlık vermiş olsun. O da gidip kendisi gibi birinin peşinden geçsin, Birin, kendisi gibi birinin sözünü, kelimesini Allah'ın sözüne, kelimesine tercih etsin. Bununla beraber kendisi gibi birini birinin şöyle ya da böyle demesini Allah'ın şöyle ya da böyle demesine tercih etmiş olsun. Allah'a kendisini yaratan Rabbine kendisinden varlık veren, hayat veren zatıyla, sıfatıyla tecelli edip şereflendiren Rabbini bıraksın gitsin bir insanı ilah edinmiş olsun. Bir insanın Evet, söylediklerini Allah'ın söylediğine tercih edince ilah edilmiş olur. Bir insanın rızasını, sevgisini, yani insanların ya da rızasını, rızalarını, sevgilerini Allah'ın rızasına, sevgisine tercih etmiş olsun. Yani onu ilah edilmiş olsun. Hiç bundan daha büyük akılsızlık. Bununla beraber kendini kendi kendine bundan daha büyük bir haksızlık, zulüm, hakaret olabilir mi? Onun için Allah kimseye zulmetmez. İnsan kendi kendine zulmeder buyurdu Allah ayet-i kerimede. Kendi kendinize zulmetmeyin buyuruyor. Zalimlerden olmayın. Kendi kendinize yazık etmeyin. Sizi dirilten Allah'tır. Evet, Allah ölümünden sonra yeryüzünü, rahmetini indirip diriltir. Aynı şekilde insan için de bu böyledir. İnsan eğer iman etmemişse o ölüdür. İmanını kaybetmişse o ölüdür. Allah rahmetini indirip onu diriltir. <gülüyor> Allah hangi rahmetini indirir? Vahiy rahmetini indirir. Resul nimetini indirir. Resul nimetini bahseder. Ba'se. Aralarından bir Resul çıkarır. Onu aralarında diriltir. Onunla dirilsinler diye. Bu Allah'ın nimetidir, ikramidir. Eğer kul Gönlü Rabbi ile beraber olursa, ona nazar ederse, görür ve şahadet eder ki, Rabbi sürekli rahmetiyle ona muamele eder. Rahmeti onun için tecelli ediyor. Eğer kul, Rabbine değil de, insanlara bakarsa, bir kıyas yaparsa, şu niye şöyle, bu niye böyle, deyip, Allah'a göre değil de, nefsine göre, insanlara göre hüküm verirse Allah'ın kendisine nimet olarak gönderdiğini de kabul edemez. Nasıl ki müşrikler, geçmiş peygamberlerin kavimleri iman etmediyse sebep olarak neyi gösterdiler? Birçok şeyi neden mali yok, mülkü yok, zengin değil, neden bir melek beraberinde yok ya da bir mucize göstersin, rahmeti göremiyor. Allah onunla vahyini indirmiş, evet. Allah'ın vahyini göremiyor, insanı görüyor. Yani kabuğu görüyor, özü göremiyor, hakikati göremiyor. Onun için Allah öyle buyuruyordu, onlar mucize istiyor. Bu Kur'an'ın mucize olarak sana indirilmiş olması, bu Kur'an'ın sana indirilmiş olması, mucize olarak yetmez mi? buyurdu. Mesele onu söyleyene değil, ne söylediğine evet, bakmak gerekir. Onun söyledikleri kendisi için faydalı mıdır, zararlı mıdır? Söyledikleri hak mıdır, batıl mıdır? Daveti hakam mıdır, batılan mıdır? Bununla beraber, ona onunla beraber olunca kazanıyor muyuz, yoksa kaybediyoruz? Kur'un kendine bakması gerekir. Onunla olunca, onu dinleyince, onunla beraber yürüyünce, Rabbine yaklaşıyor mu, yoksa uzaklaşıyor mu? Rabbinin rızasını kazanıyor mu, yoksa rızasını evet, kaybediyor mu? Kur'un kendine bakması gerekir. İmanına bakması gerekir. Kulluğuna bununla beraber ebedi olarak Allah'a göre kazanıp ya da kaybettiğine bakması gerekir. Yoksa karşısındaki bir beşere bakınca yüz türlü bahane bulur. Asıl görmesi gerektiğini, gerekeni göremez. İblis Adem'e secde emrini aldığında Allah öyle buyurmuştu ayet kelimesinde Ona ruhumdan nefettiğimde hemen hepiniz toptan ona secde edin. Hepsi toptan, bütün melekler secde etti. İblis secde etmedi, İblis cinlerdendi. Ne dedi İblis Allah buyurdu ki sana secde etmeyi emretmişken neden secde etmedin? İblis cevap olarak ne dedi? Onu çamurdan, beni ateşten yaratmışsın. Ben ondan daha hayırlıyım. Ama hiç Allah'ın söylediği başka, onun görmek istediği, gördüğü başka bir şeydir. Öteki tarafı perdeledi. Allah ona ruhumdan ettiğimde secde edin dedi. Onun kalıbına, bedenine secde edin demedi. Ona ruhumdan nefedince edince secde edin dedi. Ama iblis Sadece bedene takıldı. Çamura takıldı. O çamurdan dedi. Allah çamura secde demedi ki sana ruhumdan ruhundan nef edince ona secde edin dedi. Eğer biraz önce söylediğim hakkı, hakikati eğer istiyor ve arıyorsak bu durumda söyledim biraz önce sana <gülüyor> neyi kazandırıp neyi kaybettirdiğine bakman gerekir. Onunla olunca kazanıyor musun, kaybediyor musun? Buna bakmayıp sadece böyle zahiri şeylere takılıp eğer bakarsan tıpkı iblis gibi ben ondan hayırlıyım dersin, ben ondan daha iyi biliyorum dersin neden Allah ona verdiği bunu deyip itiraz edersin. Bu durumda işe hak olarak bakmamışsın. İşe, evet, işin manevi tarafına, ruh tarafına bakmamış. Sadece zahiri tarafa, bedeni tarafa, dünyevi tarafa evet, takılmış. Tıpkı iblisin düştüğü duruma düşmüş oluyorsun demektir. Allah bize ayetleri öğretirken onun durumuna düşmeyin diye öğretiyor, beyan ediyor. Onun için nerede bir iyilik varsa, nerede bir güzellik varsa, nerede bir hayır varsa, o nerede olursa olsun onu almamız gerekir. Onun için Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, ilim Çin'de de olsa onu alın, onu öğrenin. Hikmet müminin yetik malidir kaybetmiş, malidir. Onu nerede bulursa bulsun, onu alsın. Nereden? Kimden gelirse gelsin, onu alsın. Neyi öğretiyor bize? Sen kendine bak. Sen Rabbine bak. Sen kazanmaya bak. Sen hikmeti kazanmaya bak. Sen ilmi kazanmaya bak. Sen Rabbine yakın olmaya bak. Kazanmaya bak. Eğer derdimiz kazanmak olursa, evet, kesinlikle Kazanmış oluruz. Bu durumda Allah yolunda cehdet etmiş oluruz. Allah yolunda cehdetmek etmek böyledir. Bir şey ona zarar veriyorsa uzak durur, fayda veriyorsa sarılır. Bu onun cehdedir. Allah yolundaki cehdi cihadidir. Öyle buyurmuş da ayet-i kerimede, yollarımızda cehdet edenlere yolumuzu açarız. Allah yolu açıyor. Allah'ın vadi var. Yeter ki senin çaban gayretin olsun. En son noktaya varacak yolu sana açar. Rızasının yolunu açar. Dostluğunun yolunu açar. Cemalinin yolunu açar. Allah'a en yakın olma yolunu açar. Yeter ki yolunda cehd edelim. Samimi olalım. Ciddi olalım. Duamız Hak olmuş olsun, gerçek olmuş olsun. O duayı reddetmez. <gülüyor> evet, Allah diriltir. Ölemeden sonra diriltir. Yer gözünü dir diriltir. İnsanlar içinden peygamberler, resuller diriltir. Nebiler diriltir, veliler diriltir. <gülüyor> Onlar bizim için, insanlar için evet, rahmet olmuş olur, onlarla beraber dirilmiş olur. <gülüyor> Herkesin kendine bakması gerekir, ne kadar diridir, ne kadar dirilmiş. Eğer Allah, Allah ve Resulü sizi diriltene davet ettiğinde, davetine icabet edip dirilin dediyse, <gülüyor> Neyle dirilmiş oluyoruz? Allah'ın vahyiyle dirilmiş oluyoruz. O zaman kimin gönlünde ne kadar Allah'ın vahyi tecelli etmiş ayetler onda, onun üzerinde, gönlünde, hayatında ne kadar tecelli etmişse bu durumda o, o kadar diridir. Gerisi, gerisi ölü, ölüdür. Allah'ın isimleri onda ne kadar tecelli etmişse, o, o isimlerle o kadar dirilmiş olur. Diri, hay, bir tek Allah'tır. Ve insan, Allah ile diridir. Bir zahiri diri olmak vardır, bir de manevi diri olmak vardır. Manevi diri, manevi diriliş, Allah ile, Allah'ın el esmâ husnasıyladır. Allah'ın 99 ismi el-ı esmâıl vardır, güzelliği vardır, güzel isimleri, güzel sıfatları vardır. Eğer biri 10 isimle dirilmiş yüzde 10 diri demektir. 20 isimle dirilmiş yüzde 20 diri demektir. Ama 99 isimle dirilmiş bir kul o yüzde 100 diridir. Hiç yüzde onla yüzde yüz diri olan bir olur mu? Biri olmaz. Nereden anlaşılır ne kadar diri olduğu? Zahiri olarak nasıl ki insanın bir gücü kuvveti varsa bir işi yapma kuvveti vardır. Manevi olarak da aynen bu böyledir. Yüzde on diri olan Allah'ın emrini, emirlerini yüzde on yerine getirebilir. Çaba gayret sarf edebilir. Allah yolunda yüzde on cehd edebilir. Allah, aynı şekilde Allah'ın yasak kıldığı şeylerden yüzde on sakınabilir. Gücü o kadardır. Güç yetiremez. Aynı şekilde konuşurken, bu böyledir. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede, ''Münafıkları sen konuşmalarından tanırsın'' dedi. Bu durumda münafıklar konuşmalarından bellidir. Neden? Konuşur, gönlündekini söyler. Çünkü ona hakim olamaz. Diliyle konuşur, haliyle konuşur, fiiliyle konuşur ve o anlaşılır. Karşımızdakini anlamak için değil, kendimizi nefsimizi anlamak için. Evet, bu ayete bakıp ben ne kadar Allah ile dirilmişim, ne kadar Rabbimden gücümü alıyorum, ben ne kadar O'nunla diriyim, güçlüyüm demesi gerekir. Eğer birinde bir isim yüzde yüz tecelli etmişse, yani Rahim ismi tecelli etmişse o yüzde yüz Rahim'dir. Rahmet etmesi gereken her yerde rahmet eder. Tabii ki en büyük rahmeti kendine yapmıştır. Kendini ateşe atmaz. Allah'ın azabına, gazabına atmaz. Delalete düşmez. Kendini korur. Her azasını, gönlünü, gözünü, kulağını, her şeyini orada kullanır. Allah'ın rahmetinde onu kullanır. Dolayısıyla Allah'ın rahmetinin içine girer. Her bir isim için bu böyledir. Bunu böyle anlamak gerekir. Ama herhangi bir isimde yarı yarıya yapıyorsa mesela Kerim isminde yarı yarıya yapabiliyorsa Kerim ismi yarım tecelli etmiş demektir. Bu durumda o isimde imanın yarısı yok demektir. Yarı yarıya iman etmiş demektir. Yarı yarıya o isim onda dirilmiş demektir. Dolayısıyla efali işlerken, fiili işlerken de o işi yarı yarıya yapabilir. Allah öyle buyuruyor da ayet-i kerimede, Allah'ın isimlerinde aşırı gitmeyin, aşırı gidenleri bırakın. Evet Elbette ki Allah onların hesabını onlara sorar. Bunun için herkesin kendine bakması gerekir, kendine. Ne kadar Allah ile dirilmiş, Allah'ın vahyi ile dirilmiş, Allah'ın isimleri ile dirilmiş. Bu aleme Rabbimizi, kendimizi tanımaya gelmişiz. Bu aleme manevi olarak Allah ile dirilmeye gelmişiz. Allah öyle buyuruyor diye ayet-i kerimede, siz ölüyken Allah sizi diriltti. Sonra sizi öldürür, sonra sizi tekrar diriltir. Hesaba alır, iki kere Ölü iki kere diri. Bunlardan biri manevi, biri zahiri. Zahiri olarak evet, ölüyken dirilti, yeryüzü nasıl ölüyken diriltiyorsa, yeryüzü vardır ama ölüdür. Rahmetini indirip diriltiyor onu. İnsan için de bu böyledir. Zahiri olarak dirilmek ayrı, manevi olarak da iman edince dirilmiş oluyor. Ama eğer dirildikten sonra, imandan sonra eğer inkar ederseniz, imandan sonra eğer yalanlarsanız, imandan sonra eğer dünya hayatını tercih ederseniz, imandan sonra yüz çevirirseniz, Allah kalbi mühürlüyor. Neden? Ölüyor da ondan. Öldü. Tabiri caizse manevi olarak intihar etti. Oysa ki Allah onu imanla diriltmişti. Aşkla, muhabbetle dirilmiş. Bu ikramı ona yapmıştı. Evet, bile bile Allah'tan yüz çevirince, dünyayı tercih edince, nefsini tercih edince Allah'tan gönlünü evet, çevirmiş oldu. O tecelliyi almayınca manevi olarak intihar edip öldü. Allah o kalbi mühürler. Allah diriltir, her bir kulun, her bir müminin kendine bakması gerekir. Allah ile ne kadar dirilmiş? Bu diriliş eğer iman ile ise, Allah'ın vahri ile ise, Allah'ın Resulü ile ise bu durumda onun bu dirilişi, bu dirilmeyi tatması gerekir. Ölü biri bir şey tadamaz ama diri olanlar bunu tadar. Neyi tadıyor, nasıl tadıyor? Diriler, diri olanlar iman ile, aşk ile dirildiği için aşkı tadıyor, sevgiyi tadıyor, muhabbeti tadıyor. Allah'ı sevmeyi tadıyor, Allah için sevmeyi tadıyor. Allah için cihad etmeyi, çaba gayret sarf etmeyi, Rabbine yürümeyi, koşmayı tadıyor. Allah onun için ayet kelimesi de öyle buyurmuştu. Eğer sizin için Allah Resulü Allah yolunda cihad etmek, sizin için her şeyden, ananızdan, babanızdan, evladınızdan, mallarınızdan, evlerinizden, ticaretinizden daha sevgili değilse Allah'ın, o zaman Allah'ın emrini bekleyin. Allah'ın emrini bekleyin derken ölüyorsun demektir bu. Allah'ın emrini. Allah'ın emri aynı zamanda Allah'ın gazabı demektir. Mesela geçmiş kavimler yok edildiğinde öyle buyurur. Allah'ın emri geldiği zaman, helak vakti geldi. Artık onlar, onlar yeryüzünden silecek. Başlarına taş yakacak, bir sayhayla helak edilecek, suda boğulup helak edilecek, rüzgar esip helak edilecek, gök yöreleyip helak edilecek ya da bir sayhayla helak edilecek. Emir bu. Allah'ın emrini bekleyin. Eğer Allah Resulü ve Allah yolunda cihad etmek sizin için her şeyden daha sevgili değilse o zaman ölüyorsun demektir. Manevi olarak ölüyorsun. Emir geliyor. Allah uyarıyor, ikat ediyor. Bu durumda Evet. Neye davet ediyor? Öyle bir gönüle sahip olman gerekir ki Allah'ı, Resulü'nü ve Allah yolunda cihadi her şeyden çok sevmen gerekir. Eğer böyle değilse gönlünde bir sorun var. İmanında bir sorun var. Rabbini anlamada, tanımada bir sorun var. Kendini tanımada, hayati anlamada bir sorunun var. Anlamamışsın demektir bu. Allah davet ediyor. Neye davet ediyor? Sevmeye, kendisini, Resulünü ve Allah'a gitmeyi, Allah'ın rızasını kazanmayı, bunun için çaba gayret sarf etmeyi, cehd edip cihad etmeyi, evet, sevmeyi davet ediyor. Önce sevecek ki yapabilsin, sevecek ki yapma gücü olsun. Sevince ne yapar? Rabbini dinler. Rabbinin kelamını sever, dinler. Dinlemeyi sever. Dinlemeyi sever. <gülüyor> Rabbine gitmeyi sever, itaat etmeyi sever, Rabbinin sevgisini sever, Rabbinin kendisini sevmesini sever. Resulünü sevince onun gibi yapmayı sever, onun gibi olmayı sever, onun gibi rahmet olmayı sever, onun gibi iman edip, evet, Rabbine aşık olmayı sever, onun gibi Rabbine teslim olmayı sever, Kurban etmeyi sever, kurban olmayı sever. O peygamber, o Resulü gibi olmayı sever. Eğer Allah'ı sever, Resulünü severse sonuç budur. Bu ikisinden meydana gelen, tecelli eden sonuç budur. Allah yolunda cehdetmeyi, cihad etmeyi sever. Sevdiğine kavuşmak için, sevdiğinin, Sevgisine kavuşmak için, onun sevgisini kazanmak için, onun yakınlığını kazanmak için evet, çaba gayretini sarf ederken o imanı ona güç olur, kuvvet olur. Bununla beraber o çabayı, gayreti de sever. Allah da onun o çabasını, o gayretini, o imanını sever. Allah'ın kul üzerinde sevdiği evet, budur imanidir, imanı için, imanı kazanmak için Rabbinin kendisini sevmesi için gösterdiği o çaba, gayret, o cihattır o cihattir zaten kulun gücü herhangi bir şeye yetmez ama kul o çabasıyla gayretiyle kazanıyor ve Allah ona imkan veriyor yapma imkanı veriyor Olmayacak işleri de ona yaptırır. O yapıyor yalnız. O yapıyor, onunla yapıyor. Onunla yapıyor, onun üzerinden yapıyor. Ve kurbuna şahit oluyor. Rabbinin yakınlığına şahit oluyor. Rabbinin kendisinin kazanması için ona nasıl muamele ettiğine şahit oluyor. Rabbini tanıyor. Bununla beraber Rabbini seviyor. Rabbine aşık oluyor. Kendisini yaratan Rabbine. Nasıl aşık oluyor? Dışarıdan mı? Hayır. Zaten Allah'ın kuruna nefreti yuruh Rabbine aşıktır. Aradaki perdeler vardır. Perde arada olunca onu hissedemez olur. Ne kadar o hakikatini hissediyorsa o kadar diridir. Ne kadar perdelenmişse o kadar da ölüdür. Bütün perdeler aralanınca ne olur? Allah'ın nefet ruh tecelli etmiş olur. El esma olur. Hüsnanın güzelliği tecelli etmiş olur. Aşk tecelli etmiş olur. Kulun hakikati kendisinde tecelli etmiş olur. Buna beraber Allah'ın nuru, Allah'ın güzelliği, Allah'ın zatıyla, zatıyla, sıfatıyla tecellisi açığa çıkmış olur onun üzerinde. Onun için herkes ne kadar diriyim, ne kadar ölüyüm diye bakması gerekir. Eğer gücü yetmiyorsa dirilmemiş demektir. Dirilmesinde bir sorun var demektir. Bu durumda dirilmesinde sorun varsa Allah'ın ayetlerini dinlemede, anlamada, tefekkür etmede, tedabbül etmede, tefakü etmede bir sorun var demektir. Düşünmemiş, anlamaya çalışmamış. Ya da nefis o kadar perde olmuş ki o ruhun güzelliği, ruhun Rabbini istemesi gönüle aksetmiyor. Arada nefis perde olmuştur ve o gücü kendinde bulamıyor. Yani Allah yolunda cehidi her şeyden çok sevmiyor. Eğer kul Allah'ı sevmiş olsa onun yolunda cihadi de, o cehidi, çabayı, gayreti gayreti de her şeyden çok sevmesi gerekir. İnsanı kazandıran, işte insanın o Allah için yaptığı cehtir, çabadır, gayrettir. Bunun için bu alemdeyiz. Bazen bir şeyi anlatırken, bunun için bu alemdeyiz diyoruz. Evet, hem imtihanı için, hem rahmet olmak için, iman etmek için, Rabbimizi tanımak için, bilmek için, Kendimizi tanımak için, bilmek için, manevi olarak büyümek için bu alemdeyiz. Kendi varlığımızı, Allah'ın bize nefeti, ruhu tatmak için bu alemdeyiz. Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşsin, Allah'a dost olalım, yakın olalım, sevgili olalım diye bu alemdeyiz. Hepsi aynı kapıya çıkar, hepsi birdir. Bütün söylediklerimizi, hepsini bir araya toplasak sadece iki kelimedir, La ilahe illallah. Başka yok. Sadece onu söylüyoruz. Bu aleme Rabbimizi tanımaya gelmişiz. İlahımızı La ilahe illallah demek için gelmişiz. Allah diyebilmek için, demek için gelmişiz. <gülüyor> Onun için herkesin kendine bakması gerekir. Ne kadar diriyim? Dirilerle beraber olanlar onlarla beraber dirilir. Ölülerle beraber olanlar onlarla beraber ölüme doğru manevi olarak ölüme doğru yol alır. Gittikçe ölür. Onun için Allah'ı sevenlerle beraber olunca diriliyoruz. Başka şeyleri sevenlerle beraber oldukça da olunca da. Yavaş yavaş onlarla beraber onların haline bürünüp ölüyoruz. Onun için Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede, sizin veliniz Allah'tır, Resulü'dür, müminlerdir. Allah hakkında, Allah'ın ayetleri hakkında ileri geri konuşanlarla beraber oturmayın dedi. Yoksa sonra siz de onlar gibi olursunuz. Biraz böyle derinlikli, biraz ince düşünmeye çalışmak lazım. Eğer biri Allah'ın doğru dediğine doğru demiyor, yanlış dediğine doğru diyorsa, sadece bunu diliyle söylemesi gerekmez. Haliyle, tavrıyla dünyayı daha çok seviyorsa, Allah dünya hayatı, oyunu ve eğlenceden ibarettir. Ama ahiret yurdu ebedidir dedi, asıl hayat Allah katındaki hayattır, asıl hayat ahiret hayatıdır dedi, ama biri dünyayı tercih etmiş ve dünyanın güzelliğini anlatmaya çalışıyorsa, kazanmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyorsa, kıymetimiz, değerimiz, şerefimiz dünyaya göredir, malımıza, mevkimize göredir diyorsa, bu Allah'ın ayetleriyle cihad etmiyor mu, etmiyor mu, mücadele etmiyor mu, hükümsüz bırakmaya çalışmıyor mu, Böyle biriyle beraber olunca biz de onun gibi oluruz. İmanımızı kaybederiz. Evet. Dirilirle beraber olunca onlarla beraber diriliyor. Ölülerle beraber olunca onlarla beraber ölüyoruz. Ölüme sürükleniyoruz. Dirilerle beraber olunca yavaş yavaş diriliyoruz. Yavaş yavaş dirildiğimizi nereden anlıyoruz? Bir de bakıyoruz ki Rabbimizi sevmeye başladık. Rabbimizi zikretmeye başladık. Rabbimizi ciddiye almaya başladık. Hatta iman edenler, dirilenler bunu biliyor. Başlıyor hatta Rabbine şiir söylemeye başlıyor. Hiç daha önce böyle bir hali yokken. Başlıyor ilahi söylemeye. Bir şarkıyı, bir türkü dinlerken bile ağlıyor. Rabbini hatırlıyor. Dirildi. Dirilmeye başlamış. Canlanmaya başladı. Kendini hatırlamaya başladı. Ruhu ile arasındaki perde kalkmıştır. Eğer biri <gülüyor> Rabbi için ağlıyorsa, gözyaşı dökebiliyorsa. Evet, kalp o katılığından kurtulmuştur. Bununla beraber Allah'ın rahmeti oraya tecelli etmiştir. Mahfireti tecelli etmiştir. Rabbi ona nazar etmiştir. Ona muhabbet nazarıyla, rahmet nazarıyla ona nazar etmiştir. Ki o ağlayabiliyor. Günahından ağlar. Günahından dolayı, yanlışından dolayı, ters tarafa gittiğinden dolayı neden Hayatı böyle yanlış yaşadığından dolayı ağlamaya başlıyor. Rahmet tecelli etmiş, mağfiret tecelli etmiş. Bu saf, Allah'ın ikrami Allah'tan. Ama Allah onu bir vesileyle yapmış. Evet, Tadanlar bunu biliyor. Rabbinin sevgisini, yakınlığını tadıyor, Rabbini istiyor, rızasını istiyor. Hatta bazen böyle saçma sapan konuşabiliyor bir beşer olarak. Saçma sapan derken, yani konuştuğu kelimeler huzurallaylık değildir ama bir beşer olarak mesela bir kardeşimiz söylemişti, ben diyor böyle yolda yürürken Rabbime öpücük atıyorum. Seni seviyorum deyip öpücük atıyorum. Bu doğru bir şey midir? diye soruyor, soruyor. Tabi onun önündeki bir şey değil ki. Haliyo, buna yanlış denir mi? Yok ne kadar güzel bir şey, dirilmiş ondan. Artık sevgisini öyle ifade ed ediyor. Allah'a olan imanını, aşkını, muhabbetini öyle ifade ediyor. Evet, dirilmek lazım. Allah'ın Resulü Allah ile bizi dirilmeye davet ediyor. Allah'ın vahyi ile dirilmeye davet ediyor. Dolayısıyla dirilmeye davet eden Allah'tır. Allah beni dinle diyor. Resulüm O'na vahyettiğimi sana söyleyecek, anlatacak. Benim adıma konuşacak. Sen de O'nu dinle. Onunla seni diriltirim. O diridir. O diri olduğu için onunla dirilmen gerekir. Onun için Allah-ı Ekremide öyle buyuruyordu. Onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artırırlar, muhabbetlerini artırırlar, dolayısıyla dirilmelerini artırırlar. Okunduğunda, kim okuduğunda Diri biri okuduğunda Diri biri okuyunca Onunla Dirilmiş oluyoruz Diri olanlar Allah ile beraber olanlardır Allah'ın aşkıyla Muhabbetiyle Yanıp tutuşanlardır Her halükarda Rabbinin hesabını yapanlardır. Bütün bunları söylerken, o bir beşer. Yanlış da yapar, hata da yapar, eksik de yapar, düşer de ama her anda her halükarda Allah der. Rabbim Allah'tır der. Seni seviyorum ya Rabbi der. Sen benim Rabbimsin, ben de senin kurunum, senin aşığınım der. Benim bana ait bir varlığım yok, benim bana ait bir hayatım yok. Varlığım da, hayatım da senindir, sana aittir. Onun için ben sadece sana gelmek için çırpınıyorum. Sana yakın olmak için çırpınıyorum. Ama zayıflığımı biliyorum. Acizliğimi biliyorum. Eksikliğimi biliyorum. Hatamı, kusurumu, günahımı biliyorum. İtiraf ediyorum. Nimetlerini itiraf ediyorum. Gerektiği gibi şükredemediğimi biliyorum. Gerektiği gibi sabredemediğimi biliyorum. Gerektiği gibi hamd edemediğimi biliyorum. Hiçbir ibadetimin huzuruna layık olmadığını, hepsinin yarım yamalak olduğunu biliyorum. Ama ben seni seviyorum. Benim sevdiğim sensin, istediğim sensin. Her şeyim sana kurbandır, canım sana kurbandır. Yoluna fedadır Der i̇bn bu. Aşık bu. Diri bu. Dirilmiş. Dirilmiş ama çamurun içinde. Ama dirilmiş. Çamuru yavaş yavaş yıkayacağız. Yavaş yavaş temizleyeceğiz onu. Diriken düşeceğiz. Kalkıp bir daha yıkanacağız. Bir daha tövbe edeceğiz. Bir daha istihbar edeceğiz. Bir daha Rabbimize sığınacağız. Yoksa dirili diye tertemiz olmuyor. Dirili diye nefsin bütün perdelerini geçmiş olmuyor. Ama diridir. Ama mümindir. Ama aşıktır. Rabbine teslimdir. Ama melek olmamıştır. Melek olmaz. O bir beşer. Her halükarda bir beşer. Dilgülse de, takva sahibi olsa da, mühsin olsa da, o yine biri beşer. Nefsini temizleme, tezki etme yolunda yürümedikçe, o yolculuğu tamamlamadıkça düşmeye devam eder. Yanlış yapmaya devam eder. Ama müemindir. Hatasını, kusurunu, yanlışını İtiraf eder. Allah'a mal etmez. Kendini levme eder. Kendini kınar. Ben yanlış yapıyorum ben. <gülüyor> Rabbinin güzelliğini görmüş, şahit olmuştur. ikramına şahit olmuştur. Efaline şahit olmuş. El-esmaul hustasına şahit olmuştur. Kendi arziyetine şahit olmuştur. Nefsinin bütün şiddetiyle kötülüğü evrettiğine şahit olmuştur. Bu Yusuf Aleyhisselam'ın duasıydı, nefis bütün şiddetiyle kötülüğü emreder. Ben nefsimi temize çıkarmam. Yani peygamberi bir duruş. Peygamberi bir duruşa sahip olmuş olur. Bununla beraber her halükarda hasbunallahu Ni'mel vekil der. Arada biri düşer, sarsılır. Hemen ayağa kalkar, vekil olarak Allah bana yeter. O ne güzel vekildir der. Çünkü diridir. Çünkü Rabbi ile diridir. Çünkü Rabbi ile diri olduğundan dolayı kendini kendine ait görmüyor. Kendini Allah'a ait görüyor. Allah ile dirilmiş. Onun için ona güvenir ve ona tevekkül eder. Kendini ona bırakır. Ama onunla diri değilse kendini ona bırakamaz. Ben der. Ben benim der. Ben benimle diriyim der. Kendini ona ait görmez. Onunla diri olmadığı içindir. Evet. onun için biz de dirilmeye davet ediyoruz Allah ile dirilmeye, Allah'ın ile dirilmeye, aşkla dirilmeye davet ediyoruz ulaşabildiğimiz her memlekete, her şehire, her eve her gönüle evet, davetimiz vardır dirilmeye davet ediyoruz Allah ile dirilmeye. Nefsimizden, benliğimizden kurtulup Allah demeye davet ediyoruz. Hali ne olursa olsun, mali mevkisi ne olursa olsun, bununla beraber kendini manevi olarak nerede görürse görsün. Kimlerin Önünde yürürse yürüsün ya da yürüdüğünü iznan ederse eğitsin. İster kendini alim olarak görsün, ister kendini vali olarak görsün, ister kendini şeyh olarak görsün, mürşid olarak görsün ya da Mehdi olarak görsün, davet ediyoruz. Buyursunlar tanrısal, girilmeye davet ediyoruz eğer bizimle dirilmezlerse hesabını bize sorsunlar. Eğer Rablerini ciddiye alıyorlarsa, mutlaka dirilmenin ne demek olduğunu anlamışlardır. Kendilerine, gönüllerine, nefislerine baksınlar. Ne kadar Allah ile dirilmişler. Evet. Anlarlar bunu. Ama dirilere de ne diyoruz? Mübarek olsun. Evet, mübarek olsun. Allah ile dirilmiş olanlara. Rabbim Allah'tır diyenlere. Kendi kendimizi kandırmaya evet gerek yoktur. Yarın Allah huzurunda gönlümüzdekini bir kitap olarak önümüzde açar. Allah bizi biliyor. Biz de kendimizi biliyoruz. Herkes kendini biliyor ne kadar diri olduğunu biliyor, ne kadar Allah ile güçlü olduğunu biliyor, ne kadar Allah'a kul olduğunu, ne kadar kul olamadığını biliyor. Evet, elbette ki, diri olanlar vardır. Burunduğu yerde insanlar onlarla dirilir. Allah'a davet eden, dirilmeye davet eden, Kulluğa davet eden Rabbinin muradı üzerinde gerçekleşsin diye Rabbinin muradını gerçekleştirmeye davet eden kullara selam olsun. Allah ile dirilenlere selam olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün kardeşlerimizin üzerine olsun, gönlüne olsun. Bütün müminlerin, Müslümanların üzerine olsun. Allah bizi vahyiyle dirilttiği kullarından eylesin. Resulüyle dirilttiği kullarından eylesin. Zatıyla, sıfatıyla dirilttiği kullarından eylesin. Kardeşlerimize selam olsun.